Günaydın. Günün ilk haberi ODTÜ rektörlüğüne yönelik başlatılmış Damla Bekar tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi ODTÜ'deki taşıt pulları fiyatının azaltılması. Damla diyor ki bir devlet üniversitesinde öğrencilerin kendi araçlarıyla girebilmesi ve rahatça her bölüme park edebilmesi için 440 lira vermek zorunda kalması çok acımasızca. Bir devlet üniversitesinin daha da önemlisi ODTÜ'nün öğrenciler üzerinden bu şekilde para kazanmak istemesi hoş değil. Ayrıca her sene taşıt pullarına zam geliyor. Elbet taşıt pulu almak için para ödememiz gerekir ama bu daha uygun bir fiyat olmalı. Sonuçta arabamız olsak da ki öğrencilerin %95'i anne babasının arabasını kullanır, biz de öğrenciyiz. Zaten benzin yeterince pahalı bu yüzden ODTÜ'den bu konuda öğrencilerine karşı daha anlayışlı olmasını istiyorum. Sonuçta arabayla gelen öğrenciler de otostop çekenleri alıp üniversite içindeki ulaşıma yardımcı oluyor diyerek talebini dile getirmiş Damla. Sırada bu kez otülleri değil ama araç sahibi olan herkese ilgilendiren bir kampanya var. Berat Uycan tarafından TÜVTÜRK'e, Ulaştırma Bakanlığına ve Maliye Bakanlığına yönelik başlatılan kampanyanın talebi araç muayenesinden alınan KDV'nin %8'e indirilmesi. Berat diyor ki, Sayın Ulaştırma ve Maliye Bakanı ve TÜVTÜRK yetkilileri, araçların trafiğe ve yola uyumluluk testlerinin yaptırılması kanunen belirlenmiş bir zorunluluktur. Bunu yerine getirmek ve tüm araç sahiplerinin de yükümlülüğüdür. Ancak kanunların belirlediği ve zorunlu olarak her araca uygulanan bir yaptırım için %18 oranında KDV ödemeyi bir yurttaş olarak haksız bulmaktayım. Tüm zorunlu TÜVTÜRK muayene ücretlerinde KDV oranının %8'e düşürülmesini aşağıdaki imzası bulunan kişiler ve şahsım adına rica ediyorum diyerek talebini çok net bir biçimde dile getirmiş. Araçlarla başlayan programımızda üçüncü haber trafikteki araç çekiciler hakkında bu sefer. Hakkı Hançer tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik başlatılan İmza kampanyasının talebi, trafikteki araç çekicilerin ceza yazarken kurallara uymaları. Hakkı diyor ki, Bakırköy yeni Yenimahalle bölgesinde çalışan trafik araç çekicileri kafalarına göre uygulama yapmaktadır. Emniyet Genel Müdür Yardımcısının açıklamasına göre, çekilen her aracın fotoğrafının çekilerek ceza makbuzuna iliştirilmesi gerekirken, bana üç kere gelen tebligatta fotoğraf yoktu. Tabela olan bazı sokaklardan araç çekmekten, Bazılarındansa çekilmemektedir. Bir gün çektikleri sokakta başka bir gün çekmemektedirler. İtiraz ettiğimde git mahkemeye diyorlar. Bir mahkeme içinde harç, avukat masrafı en az 500 lirayı buluyor. Yetkililer bu duruma bir çare bulsun diyerek seslenmiş Hakkı. Sırada PTT'ye yönelik başlatılan bir imza kampanyası var. Üstelik de Marmara Adası'ndan, yani Marmara'nın ortasındaki o güzel adadan. Mustafa Özenç tarafından başlatılan kampanyanın talebi, Marmara Adası'na PTT şubesine bir PTTmatik para makinesi konulması. Mustafa diyor ki, Marmara Adası Balıkesir iline bağlı küçük ve şirin bir adadır. Ancak ada oluşunun getirdiği birçok güzelliklere rağmen, Ada halkı birçok hizmet eksiklikleriyle mücadele etmektedir. Bunlardan biri de, her ne kadar en önemlisi olmasa da, ada halkının PTT matik ihtiyacı vardır. PTT'nin adamıza bu hizmeti sağlamasını istiyoruz, diyerek talebini dile getiriyor. Sırada yine ODTÜ'den bir kampanya var, fakat bu kez çevre konulu bir kampanya. Kardelen Küçük tarafından başlatılmış, talebi ise kampüste bulunan çöp kovalarının kağıt, plastik, metal ve biyolojik atıklar için ayrı bölmesi olan çöp kutularıyla değiştirilmesi. Kardelen diyor ki bölmelere ayrılmış çöp kovaları geri dönüşümün hızlanmasında ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirmesine büyük rol oynuyor. Türkiye'nin en gözde üniversitelerinden biri olan ODTÜ'de geri dönüşüm için kolaylık sağlayan bölmelere ayrılmış çöp kovalarının yeterli sayıda yok. Bulunanlarda da öğrencilerin sık olarak kullandığı bölgelerden uzak yerlerde yol kenarında bulunan küçük çöp kovaları kağıt plastik metal gibi bölmeleri olan çöp kovalarıyla değiştirilirse ODTÜ olarak geri dönüşüm için büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyorum diyerek tarebine dile getirmiş. Kardelen tabii ki ODTÜ çevre mühendisliği gibi bir bölüm olan yerde ODTÜ'nün çok güçlü bir atık yönetim stratejisinin olması gerekiyor. Sırada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yönelik başlattığı bir kampanyası var. Talebi diyaliz ve kanser hastalarından ek ücret alınmaması. Sinem Cem Uysal yazdığı kampanya mektubunda şöyle demiş. Bir diyaliz hastası olarak diyaliz ve kanser hastalarından ek ücret almak Ödeyemeyen hastalar için ölüm tehlikesi demektir. Aylık 4 bin lira diye konuşuluyor. Bu parayı bence her hastanın ödemesi mümkün değil. Aynı benim gibi ben bu imza kampanyasını açarak hem kendim için hem de bütün diyaliz ve kanser hastaları için açtığım bu kampanyaya imza verecek olan bütün arkadaşlara sonsuz teşekkür ederim demiş kampanyasında. Nazilli'ye uzanıyoruz. Şimdi de Nazilli Anadolu Lisesi'nde sınavların sadece bir gün önceden haber verilmesi nedeniyle başlatılan bir imza kampanyası var. Okulun müdürüne yönelik başlatılmış sahibi ise İsmet Saygın Derici. Diyor ki 5 Kasım 2013 tarihinde olacak olan deneme sınavının sınavdan bir gün önce açıklanması biz öğrenci için büyük bir hayrete sokmuştur. Her ne olursa olsun öğrencilere bir gün önceden haber verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz diyerek daha fazla zaman talep ediyor kendisi. Ve geldik son kampanya haberimize. Son zamanlarda sıkça gündemde olan ilik Donörleri ve Kan Bankası hakkında. Emrah Beşşer tarafından başlatılan... İmza kampanyasının mektubu şöyle. Her yıl çocuklarımızı kan bulamadığı için toprağa veriyoruz. Küçücük bedenler uygun ilik bulunamadığı için can veriyor. İlik donörlerinin depolandığı kan bankaları lösemi tedavisinde büyük öneme sahip. Türkiye'de sadece iki kemik iliği bankası var. Bunlar İstanbul Çapa Tıp Fakültesi ve Ankara İbni Sina Hastaneleri. Fakat bu hastanelerin kapasiteleri yetersiz olduğu için hayat kurtarmaya yetmiyorlar. Hastaya uygun donörün bulunması bir can kurtarılması mümkünken... Türkiye iki kemik iliği bankasıyla hastaları kendi eliyle ölüme terk ediyor. Mevcut kemik iliği bankaları düşük kapasiteleri ve ödenek kısıtlamaları yüzünden kan vererek ilik donörü olmak isteyen yüzlerce kişinin talebine cevap veremiyor. Verilen kanlar analiz edilip arşivlenemiyor. Bu kampanyayla Sağlık Bakanlığı'ndan acilen yüksek kapasiteli ilik bankaları açarak ilik bankası sayısının arttırılmasını ve mevcut ilik bankalarının ödeneklerinin artırılmasını talep ediyorum diyor. Daha fazla canı ihmal yüzünden toprağa vermemek için sen de imzanı At kampanyaya destek ol, çocuklarımızı hayata bağlamanın sevincini beraber yaşayalım diyor Emrah. Ve kampanyası şimdiden 5000 imzaya geçmiş ve hızla ilerlemeye devam ediyor. Bir yandan sosyal medyada sürekli yapılan paylaşımlar, bir yandan televizyon programlarındaki yayınlarla İlik Bankası konusu bir süre daha gündemde kalacak gibi. Bakalım bunca paylaşımın karşılığında Türkiye yakın zamanda bir ilik Bankası kazanacak mı hep beraber göreceğiz. Bu ve buna benzer kampanyaları Change.org platformunda görebilir, imzalayabilirsiniz. İmzaladığınız kampanyaları başkalarına duyurarak sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan ve sunan...